Merhaba Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz yüzlerce yaban koşuna bir zamanlar ev sahipliği yapan Seyfe Gölü'nün tamamen kuruduğunu belirterek şimdi kuruyan gölden kalkan toz bulutları çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeye başladı dedi. Göl tabanının tuzlu olduğu düşünülürse bu pek şaşırtıcı değil. Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası kuş cenneti Seyfe Gölü'nde bilinçsizce su çekilmesi sonucu şu anda tamamen kuruduğuna dikkat çeken Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz 200'e yakın türü bulunan göçmen kuşların konaklama ve üreme yeri olan 1. derecede sit alanı Seyfe Gölü son günlerde tamamen kurudu. Gölün ana kuruma nedeni Göl kenarı içme ve sulama amaçlı açılan kuyulardan kaynaklanıyor. 18 bin nüfuslu Mucur ilçesi içme suyu ihtiyacını bu gölden karşılıyor. Seyfi Gölü'nü besleyen kaynak suları daha yeryüzüne çıkamadan borularla alıp götürülüyor. Gölü besleyen suların çekilmemesi için Kırşehir Valiliğine, Mucur Kaymakamlığına ve belediyesine ve ilgili makamlara Seyfe Gölü kuş cenneti kurumasın diye uyarıcı dilekçeler verdik ama hiç dikkate alınmadı. Kuş cenneti Seyfe Gölü oldu şimdi toz cenneti. Gölden kalkan toz bulutları çevrede bulunan bitki örtüsüne zarar vermeye başladı diye konuştu. Ağaçlar küresel ısınma nedeniyle 30 yıl öncesine göre 13 gün erken filizleniyor. Ormanların karbon emilimi buna rağmen giderek yavaşlıyor. Uluslararası bir grup araştırmacının Nature dergisinde yayınlanan çalışmasına göre fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan karbondioksit hemen ağaçlar iklim değişikliğine daha fazla uyum gösteremiyor. Bu da sera etkisi yaparak küresel ısınmaya yol açan karbondioksitin ormanlarda absorbe edildiği sürenin uzamayacağı anlamına geliyor. Danimarka'dan Bosna'ya kadar uzanan 1245 ormanlık arazide kayın, huş ve at kestanesi gibi sık rastlanan 7 ağaç türünü inceledi araştırmacılar ve 30 yıl öncesine göre ağaçların ortalama 13 gün daha erken filizlendiğini tespit etti. Ancak bu değişimin hızla yavaşlayan bir ivme ile azaldığı anlaşıldı. Pekin Üniversitesi'nden Yongshuo Fu ağaçların sıcaklığa karşı duyarlılığı azaldığı için ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor dedi. Kışların giderek ısındığına dikkat çeken araştırmacılar filizlenmeden önce soğuk havaların geçmesini bekleyen ağaçların don riskine karşı kendilerini korumak için daha erken filizlenmediğini söylüyor. Ekosistem Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Dost Başkanı Bahattin Sürücü, Ege Bölgesi'nin popüler turizm merkezlerine ulaşım sağlayan 30 kilometrelik Söke-Milas Karayolu'nda yaban hayvanları için özel geçiş noktaları oluşturulmasını istedi ki buna benzer uygulamalar... Var dağlarda Türkiye'de. Sürücü yaban hayvanlarının telef olmasını önlemek için yolun alt kısımda kalan ve artık kullanılmayan su tahliye geçitlerinin uzmanlarca düzenlenerek yaban hayvanlarının geçişine uygun hale getirilebileceğini söyledi. Dost Başkanı Bahattin Sürücü, Söke Ovası'nı bölen, Aydın, Söke ve Muğla'nın Milas ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yaban hayvanlarının beslenme, barınma ve üreme Amaçıyla yer değiştirmesini engellediğine dikkat çekti. Sürücü doğal yaşam döngüsünün sürdürülebilmesi için bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydetti. Sürücü karayolundan karşıya geçmeye çalışan birçok yaban hayvanı telef olurken araç sürücülerinin ciddi tehlikeler yaşadığını belirtti. Söke Ovası'nda duble yol yapılırken havanın zengin biyoçeşitliğinin dikkate alınmadığını vurgulayan sürücü şöyle konuştu. Ne yazık ki karayolu yapılırken Havza'nın zengin biyolojik çeşitliği göz önüne alınmamış, ekolojik geçiş koridorları düşünülmemiş ve yollar sadece insanlara göre düzenlenmiş. Kuşadası, Bodrum ve Didim gibi Türkiye'nin en popüler turizm kentlerini birbirine bağlayan ve yoğun trafiğin olduğu bu karayolunda özellikle son yıllarda yaban hayvanlarının araçların çarpması sonucu telef olduğunu biliyoruz diyor. Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Levent Bat. Karadeniz'deki kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle Mersin balığının iki türünün neslinin tükendiğini Kılıç balığı, uskumrunun kaybolduğunu ve diğer birçok balık popülasyonunda azalma olduğunu dile getirdi. Profesör Dr. Levent Bat, Karadeniz'in dünyadaki en büyük ve en fazla oksijensiz su içeren meromistik havza olduğuna dikkat çekti. Ve bugün de bu deniz suyunun yaklaşık %90'ının sürekli oksijensiz olduğunu kaydedilen yani Bat şöyle devam etti. Çevre problemlerinin en önemlilerinden birisi olan deniz kirliliği, çeşitli endüstri kollarındaki gelişmeler, modern tekniklere dayalı tarımın yaygınlaşması, kentleşme ve sayısı milyonları aşan kimyasalların çeşitli şekillerde kullanımı sonucu daha da artmaktadır. Denizlerin atıklar için alıcı ortam olarak düşünülmesi, denizlerin kaynaklarının kullanımının azalmasına ve ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Karadeniz'deki kirliliğin ana kaynakları nehirlerdir. Bu önemli nehirler arasında Tuna, Dinyeper, Dinyester, Don ve Kuban yer alır, bunlara ilaveten Türkiye ve Bulgaristan kıyılarına gelen küçük nehirler ve denizlerle de boşalmaktadır. Yine Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Kızılırmak ve Yeşilırmak, Karadeniz'in önemli iki nehri. Pek çok büyük ve küçük fabrika, gıda, plastik, sigara, gübre, tekstil, peşsit bu bölgede yer almaktadır diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.